sa acıya sakince geçse esen rüzgarlara bu oh yarimler esen rüzgarlara bu oh yarim can günlerini sa Çalay bak ya, bakarsın suya. Yağ yağmurlardan zevk duyar duya. duya. Yağ yağmurlardan zevk duyar duya. Geçer do. Yeter arzuya başımı çarklar ko yeriler başımı çarklar ko çar derdine düştüğüm yar benden kaçar derdine düştüğüm yar benden kaçar gerçek aşık olan kendinden geçer derdi aleme ya yarimlar derdi ya yariniler. tüm açık radyo dinleyicilerine iyi günler diliyorum. Ben Emre Dağtaşoğlu. Dilden dile titreşimler isimli programın yapımcısıyım. Bugünün özel yayının 3. günündeyiz ve programa Cengiz Özkan'ın 'Aşk Veysel Türküleri isimli albümünden Bir Ulu Ağaç'tan Bir Yaprak Düşse isimli türküyle başladık. Zira stüdyoda iki değerli konuğumuz var. Biri Cengiz Özkan, biri Emrah Günaydın. Hoş geldiniz istiyorum. Hoş bulduk. Aslında bu gibi sohbetlerde herhalde biraz hoşbeş yapılır. <gülüyor> Ama ben süremizin de kısıtlı olmasını göz önüne alarak doğrudan e, muhabbete girmek istiyorum. Ve e, Cengiz Özkan benim çok severek dinlediğim bir sanatçı. E, hatta zaman zaman huşuyla dinliyorum. Ama kendi beğeni yargılarımın da dışında esnel olarak bakmaya çalıştığımda gördüğüm şu ki... ...halk müziğini doğru düzgün icra eden sayılı 3-5 kişiden biri. Ve e, merak ettiğim şey özellikle şu e, Cengiz Özkan'la ilgili. Albümlerindeki o sade üslup bir tekamülün de göstergesi. Ben beslendiği kaynakların neler olduğunu Merak ediyorum ee, Yalnız hocam bunu geniş bağlamda Soruyorum yani sadece bizim halk Aşıklarımız değil belki Çevre kültürler Arap müziği İran müziğinden De olabilir ya beslendiğiniz kaynaklar Nelerdir acaba Tabi o kadar çok kaynaktan Beslenmiş Durumda olmalısınız ki ya Türkülerle uğraşasınız çünkü Türkülerin içinde e, Çok şey var e, Türküler işte bize Tarihi anlatır mekanı, olayı neden olduğunu, ee, birçok bilim e, türü vardı türkülerin içinde. Siz de türkülerle ilgilendiğiniz zaman özellikle dil çok önemli. Ee, Türkçeyi çok iyi kullanıyor olmanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor ince ayrıntılarını. Ee, o zaman yorum şansını elde edebilirsiniz. Tabii yani beslendiğim kaynaklar aşıklardan besleniyorum. Ee, onların da tabii beslendiği kaynaklar var. Usta-çırak ilişkileri var. Ee, Konservatuvarda okuduk işte. İşin bilimsel kısmından, matematiksel kısmından... E, ...kopuk olmamak gerekiyor tabii. Müziğin bir bilim olduğunu unutmamak gerekiyor bir kere. Ee, buradan hareketle tabii işte... Duygusal kısmında da tabii o aşıkların söylediği evet. ya da işte bizim müziğimizde olan Gazelhanları da dinliyorum. Hmm. Ben demin seninle konuştuk onu, onu da evet. söyledim Hafızı mesela. Durhan yani sonuçta işte bizim kulaklarımızla yaşadığımızı düşünecek olursak e, hatta zevklerin ve renklerin de değişebileceğini seninle konuştuk hmm. deminden <gülüyor> itibaren. Ee, i̇şte okula girdiğimde ben e, birçok şu anda çaldığım, söylediğim, yorumladığım türkülerin çoğunu e, dinlemezdim bile. Ama daha evet. sonra e, öğrendikçe, tattıkça baktık ki çok geniş bir dünya varmış. Ondan <gülüyor> sonra bunları sevdik biz de tabii. Evet. Se sevmek böyle oluyor. Bilerek sevince daha güzel oluyor. Mesela tabii. Hafız Burhan dinlediğinizi hatta bütün bir gün boyunca dinlediğinizi söylediniz az önce bana. Tabii tabii. Yani... Mesela bir halk müziği icracısı olarak... ...bunu size kattıklarının... ...farkında oluyor musunuz acaba ya da neler katıyor? Tabii o bir... E, ...sizin... ...kulaklarınızdan girip... ...ruhunuzu yıkayan bir ses oluyor. Hı. Öyle diyelim. E, çok güzel sesli... ...bir insan dinlemiş oluyorsunuz. Hı hı. E, onun çok güzel hissiyatları var tabii. E. Onları kelimelere dökmek biraz zor. Doğru. Bu noktada... ...başka bir şey daha e, dile getirmek istiyorum ben. Hüzün e, bence çok önemli... ...bir kavram gibi geliyor çünkü... Ee, sadece öyle dertli dertli oturmak değil, hayata hatta varlığa farklı bir bakış e, gibi geliyor bana. Yani varlığın başka bir yönünü kavramak için hüzün önemliymiş gibi geliyor. Ben bir dinleyici olarak sizin albümlerinizi dinlediğimde çok naif bir hüzün e, seziyorum ve bu beni çok çekiyor. E, hatta o söylediğiniz eserin içine girebilmemi sağlıyor diyebilirim. Bunu acaba yanlış mı düşünüyorum hüzün konusunda siz ne düşünürsünüz albümlerinizdeki bir durum? Ya böyle çok böyle şen şaklak bir insan oldum söylenemez <gülüyor> yani tabii ki bir hüzün ee, anne babadan aileden gelen bir hüzün var tabii yani bir eziklik var o bir gerçek. Ee, o çünkü hüzünle... bir sani hep hüzünlü insanları dinledik annemiz babamızla ailemizle <gülüyor> işte hep onları dinleyerek büyüdük. Ha. Tabi Anadolu'da bir laf vardır hani sebepsiz kuş uçmaz derler. <gülüyor> Tabi deşerseniz altında bir sürü sebep çıkar bunların ama mühim olan e, o sebeplerden sizin nasıl e, insanı kamil olma yolunda faydalandınız diyeyim. Öyle konuşayım. E, ami yani tabirle. E, tabii ki çok böyle e, şen şakrak yaşayacak bir hayattan gelmediğimiz için ya da Biraz bazı şeylerin farkında olup üzülmeyi tercih ettiğimiz için bu bir tercihtir çünkü. Hayatın i̇şte başka müzik, bir yönünü ben yakalamak. İşte biz konservatuardayken mesela altı kişi girdik bağlama öğrencisi olarak. Bir tek ben mezun oldum mesela. Yani bağlamanın zaten hüzne e, ihtiyacı yani hüzün olmazsa bağlama olmaz. Bir insanı kamil dediniz yani, aslında bu da çok Tabi Tabii bağlama sadece bir, bir müzik aleti de değil o açıdan. Onu da söyleyelim de bu işte bir çok uzun konuşuruz bunlarla. İstersen biraz çalalım. Tamam oldu. Beni <gülüyor> sıkıştırma <sen> şimdi. <gülüyor> tamam oldu. Şimdi bir Manisa türküsü çalalım. Kırmızı Buğday Ayrılmıyor tamam. Sezinden. Mevlam versin güzelleri evet, gencinden. Şey. Hatta burada da isteyenler vardı. Eyvallah. Çok iyi oldu. Allah'olsun açı, zürün sürünsun Açıl açıl gerçek beni Elmas keza görüm seni Açıl açıl Elma. Acılar acılar çekgenim. Belmaskenerta görürsün. Çok harika. Teşekkür ederim. Yani müziğin yaşayan bir şey olmasından dolayı olsa gerek bu canlı dinleyince daha çok etkilendim. Hatta iyi havdığını söyleyebilirim kendi adıma. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz Emrah'la dün e, Hafız Kemal dinliyorduk yine. <gülüyor> dedim ki Emrah Emrah dedim şimdi dedim hani bir rakı sofrasında olsaydık ve Hafız Kemal bizim yanımızda oh. bu gazeli okusaydı <gülüyor> ölür müydü? <Biz. gülüyor> Kalbimiz, perişan olur. Kalp atışlarımız herhalde biraz değişirdi. E, tabii müzik çok güzel bir şey. E, muhabbet e, Ortamında çok daha. Evet. Tatlı. Yani şu anda burada işlet olmamasına rağmen ben gerçekten <gülüyor> çok etkilendim. Teşekkür ederiz, sağ olun Ben biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Sizin Aşk Veysel Türküler'i isimli bir albümünüz var. Ben Naci bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dinleyici olarak beni tatmin eden bir albüm bu Aşk Veysel Türküler'i ile ilgili. Bu albümle ilgili söyleyecekleriniz var muhakkak. Nasıl kaydedildi, nasıl çalıştınız nasıl çıktı bu fikri ortaya? Yani tabii uzun yıllar e, dinlemek e, gerekiyordu. Biz de zaten işte Aşık Veysel dinlenirdi evimizde de işte pikap pla plakların olduğu dönemde. <gülüyor> dinleye dinle e, tabii aynı yörenin insanlarıyız biz yani Sivas hı hı. E, aynı kültürden geldiğimiz için daha kolay oldu benim diğer arkadaşlarıma göre. Yani bir İzmirliye de evet. Ankara'lıya göre benim anlamam ve ...idrak etmem ya da işselleştirmen... Evet. ...daha rahat oldu diyebilirim. Ama tabii biraz sıkıntılı bir dönem oldu... ...benim için de çok ağır geldi bana. Biraz zorlandım... ...kayıt yaparken. Hatta... ...bir ara verdim sonra tekrar... ...gittim. Bu ettim. zorlanmanın nedeni... ...işte yani bazı şeylerin olmadığını... ...tam anlayamadığımı düşündüm. Hı hı. Tekrardan... kaydettim ama daha sonra... Yine anlayamadın mı düşündüm? <gülüyor> Böyle bir şey olmuştu. Tabi dinledikçe tabi e, okudukça insan daha farklı yerlerini evet. görebiliyor. E, Demin seninle konuşurken <gülüyor> evet. yine ok yay kirpi kaş. Evet kirpiğin kaşına zaman. Evet. Bu türkülerdeki çok güzel bir yön gibi düşünüyorum. Umberto Eco'nun açık yapıtında dediği gibi bir sanat eseri farklı yorumlara imkan tanıyorsa iyi bir eserdir diyor. <gülüyor> tabi tabi. Aşk ve eserle şimdi siz daha iyi ee, anladım daha sonra diyorsunuz belki üç beş yıl sonra başka ne diyeceğim mutlaka o da onun tabi ne kadar derin de olduğunu hmm. e, o cevherin ne kadar derinde olduğunu gösteriyor tabi biraz da bizim pişmemizle alakalı bir şey bu biz e, yavaş yavaş görebiliriz mühim olan görmekdir yani. <gülüyor> <Evet. gülüyor> hissetmektir tabi bir de benim merak ettiğim başka bir şey daha var e, aşk vesel türkülerini icra ettiğiniz bağlamanın Perde düzeni değişik mi acaba? Ben televizyonda gördüğüm kadarıyla evet. sadece dikkatimi çekti. Balta ya da dede sazı denen saz o saz mıdır? Ya da akort düzeninde bir farklılık var mı acaba? Yok akort düzeni bağlama düzenidir. Hı -hı. Yine e, cemlerde kullanılan dede sazı dediğimiz, e, ayni cemlerde kullanılan daha çok işte Alevi... Bektaşi ozanlarının çaldığı sazdır bu. ile dede arasında bir fark var mı deze sazı? 12 sazının. perdedir bu. O 12 perde de 12 imamdan gelir zaten. Hmm, e, o aa, perde güzel. sayısı onunla ilgilidir. E, bazı perdeler kullanılmaz mesela. O Zülfiyare dokunur der aşıklar. Onun Uşşak makamından hmm, hmm. gelen bir O yüzden makamında. mi 12 perde? Yani Zülfiyare ya, de dokunan de diyor, perdeler aşıklar, yok. öyle diyor. Zülfiyare dokunan perdelere dokunmamayı tercih ediyorlar daha doğrusu. Öyle söyler. <gülüyor> Yani işte o sırrı açığa vermek gibi ya da öyle algılanıyor bazı Hı, şeyler. Sırrı ifşa etmek i̇fşa gibi. İfşa etmek gibi algılandığı için herhalde. Yani bu 12 perdeli ses, e, bugünkü e, batı müziği dediğimiz, tampere sistem dediğimiz Hı -hı. sistem içinde de kullanılabilecek bir saz. Yani şey düzenlemeler yapılsa olabilir. Yani işte olabilir ikinci ve a, a, altıncı dereceleri biraz altera edilmiş tabi. Pesleştirilmiş. Ama çok az tabii yani o ...yine eşlik edilebilir... Hı hı hı. ...düzeyde. Peki şey. sırada bunun gibi başka bir çalışma var mı acaba? Mesela aşıklardan etkilendiğinizi... ...dinlediğinizi söylediniz. E, aşık daimi var, Davut Sulari var... ...başka e, birçok aşık... Şimdi aşık daimi... ...çalışmak istiyorum, onu dinliyorum... ...sürekli zaten. Bakalım yani artık... E, ...çeşitli şeyler var... ...masamın üzerinde duran ama işte o... ...kayıt... E, şevkinli olması yani bir çalayım hadi gireyim stüdyoya demek lazım. Şu anda öyle bu bir şey yok. Bu için peki bir muhabbet ortamı <gülüyor> <gülüyor> ayarlasak biz işte olur mu? Bakalım yani aslında stüdyoya da gitmeye gerek yok. Aslında bu tür şeyleri artık evde home stüdyolarda da işte Emrah'ta var mesela. Kaydedilebiliyor artık. Belki Aa, öyle bir şey yaparız. Ben bir dinleyici beraber. olarak eğer <gülüyor> aşık daimi düşünüyorsanız çok samimi da Yani muhtemelen onun stüdyoya gitmeden evde şey kaydetmeyi düşünüyoruz zaten. Hı. Yani öyle daha samimi olacağını düşünüyoruz çünkü südü de gittiğiniz zaman iş haline dönüşüyor evet. biz de onu zaten işi olarak görmüyoruz yani onun hani Hı -hı. ticari bir kaygı da gütmediğimiz için çünkü bunları hani parayla satmak yanlış gelir evet. o olmaz yani sakiye ihtiyacınız olursa ben <gülüyor> gelirim <ya Omsi> <gülüyor> seve seve yani saki çok hocam <gülüyor> öyle mi? Bizim için hazırladığınız türkülerden bir tanesini daha dinleyelim mi? Şimdi de yine eski bir türkü söyleyelim. Uzun Kavak. Ne bileyim, ne bileyim ne uzarsın boyuna diyor. Oh, oh. Ah ben ölürsem ne bilem ne bilem benden daha gencim damlar taşlar uçan kuşlar Ka Yaslı anam kara yazmalar barar. Çok teşekkürler. Ben müsaadenizle telefon numaralarınızı hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. Açık Radyo'ya destek olmak için 0212 143, 41, 41 numaralı telefonu arayabilirsiniz ya da açıkradyo.com.tr adresindeki destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Şimdi siz çalarken aklıma geldi benim bu yöresel tavırlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben mesela dinleyici olarak birçok albümde yöresel tavırla icra edilmesi gereken türkülerin yöresel tavırla icra edilmediğini görüyorum. Biraz geri plana itilmedi mi? Mesela örneğin sizin tezene vuruşlarınızda yöresel tavırlar seziliyor ve bunun güzelliği, derinliği hissediliyor. Ya. Şimdi tabii bu beraber at başı yürüyen şeyleri yaşıyoruz aslında. Nasıl ki yöresel yemekleri bulamıyorsak bugün, aynı lezzette ve tatta. Yani o tür çalınan ezgilerin bugün artık nasıl söyleyeyim modern biçimde icrası gibi... ...şeylerle karşılaşılıyor yani. Tabii bu çalanların... ...işte... ...yeterli eğitimi... ...ya da us ustadan el almadığını... Hı hı. ...gösteriyor. E, ne yapalım? Engel olamıyoruz tabii. Yani çalınıyor, söyleniyor bazı şeyler. E, oluyor mu? İşte... Oluyor. Şöyle böyle. Dönüyor, işte öyle gidiyor. Tabii unutulması kötü bir şey yani. yani, büyük yani nasıl fast yani. food... ...kültürüne döndüysek işte... yani ...bütün türküleri aynı şekilde çalmak gibi bir şey yok. Hepsinin kendine az. Bir yürüyüşü var. Ne bileyim bir dur, duruşu var. Göre lezzetleri unutuluyor. Öyle Tabii diyeyim. hepsinin ayrı yani. Lezzetleri ayrı işte. Hı hı. Yani tek tipleştirilmeye e, bir örnektir bu da yani. Müzikteki bu yabancılaşma. <gülüyor> Maalesef. Evet. İnce Saz'da yaptığınız bir çalışma var en son albüm. Yeni çıktı. Elif isimli. O albümü de ben çok severek dinledim. Hı hı. Bu albüm Klasik Türk müziği icra eden müzisyenlerle birlikte yaptığınız bir albüm. Buradan yola çıkarak e, klasik Türk müziği ve halk müziği arasındaki ilişkiden biraz konuşabilir miyiz? Çünkü bildiğim kadarıyla batıdaki keskin ayrım yani halk müziği ve sanat müziği ayrımı bizde o kadar keskin değil. Hatta e, köken birlikleri var. E, mesela bu albümün de yapılma amaçlarından biri budur e, denebilir mi? Yoksa bu da muhabbetle ortaya çıkmış bir şey mi? Yani bu muhabbetle ortaya çıkmış bir şey ama tabii sorduğunuz soruya da cevaben bir şey söyleyeyim. İki müzik de model müziktir baktığınız zaman. Çok büyük ayrımları yoktur ama birisi daha ağdalıdır işte sanat müziği. Ee, makamlardaki geçkiler fazladır. İşte makamdan makam e, türetilmiştir. İptaha etmek derler ona eskiler. İptaha etmek. İptaha etmek derler işte. Yani nihavet makam, bu selik makamını alır işte başka bir perdeye geçirerek ona nihavet makamı ama duyulan sesler yani modal makamsal anlamda aynı aralıklardır halk müziğinde ise daha çok işte her türkü bir kural haline geliyor ve o kural sadece o türkü için geçerli oluyor yani kategorize edilemeyecek şekilde bir dinamizmi var kendi içinde bu da mesela, ayrı bir zenginlik tabii aslında. Tabii yani aşık geliyor, çalıyor, çalıyor. Sibemoliki de bitiriyor. Mesela onun makamını siz koyun o zaman. Yani <gülüyor> hiç askıda bırakıyor parça Karar mesela. sesi Mesela yani. yani örnek aklıma geldiği için <gülüyor> söylüyorum. Kategorize etmeye gerekiyor. Kalk müziği yaşayan, <gülüyor> yürürlükte olan bir şey. <gülüyor> mesela şuna değinelim. Bu da aslında ciddi bir konu. Türkülerde yaşayan ama günlük dilden düşen o kadar çok kelime var ki. Demin de mesela burada muhabbet ederlerken hoyrat kelimesi geçti. Ama hoyrat kelimesi o kadar çok türküde vardır ki mesela. Evet. Mesela der Neşet Artaş, yar hoyrata tatlı, tatlı kelam mi Hoyrat olan dil şey. kıymatın bilemez. Evet. Kargayı bağına bülbül Bağ eyleme. Bağına. Karga olan gül kıymatın bilemez. Ya yani o kadar çok şey var ki türkülerde aslında. Demin üstünden evet. geçtik. En büyük özelliklerinden biri de dilimizin işte o aşıklar hamurkardır yani o dili alıp yoğurup türkülerde şey, türkü aynı zamanda şiirdir. Çok güçlü kalemler gelip geçmiştir Anadolu'dan Türkçe adına ama tabii bugün işte kullandığımız kelime evet. sayısına bakın Maalesef. yani ortalama işte. Yani yeni üretimlerin yapılabilmesi için de yani. halk edebiyatına <gülüyor> aşina olup bu aşıkları iyi dinlemek lazım. Bir de bilinmeyen kelimelere de az çok bakmak gerek tabii. gibi geliyor. Ya ben o konuda da mesela hani eski kelimeleri kullanmaktan yer, yer, yerli yerine oturuyorsa onu kullanmalıyız diye düşünüyorum. Ee, adapte edebildiysek kendi dilimize. Şey bile yeterli aslında. Mesela aşık daiminin ve Davut Sular'ın kullandığı kelimeleri bilmek bile <gülüyor> e, birçok şeyi çözer aslında gibi geliyor bana. Çünkü onların evet, dilleri de... Merhamınızı anlatabilirsiniz, anlatabilirsiniz yani. Onları, onların dilleri de çünkü e, hem e, Sade çok güzel, harika... Yine bir türkü çalalım istersen. Çalalım. Sonra <gülüyor> tekrar devam ederiz. <gülüyor> ben şimdi sizi yakalamışken sorup <gülüyor> <de> muhabbet edeyim. <gülüyor> şimdi de Neşe Dartaş üstadımızdan bir türkü çalalım. Sevda gitmiyor serde de. Düşürdün beni der de. Leyla. Ser dede amanım Leyla Leyla Sevda gitmiyor ser dede amanım Leyla Leyla Düşürdüm beni derde de böyle yarim böyle Düşürdüm beni der de böyle yarim böyle Zülfülerinde külmüş de amanım Leyla Leyla Zülfülerinde külmüş de amanım Leyla Leyla Al yanlarına pertet eyle yari Leyla Al yanlarına pertet de eyle yari Garibim böyle yârim de amanın Leyla Leyla Merhamet eyle yârim de eyle yârim de Merhamet eyle yârim de eyle yârim de Suçum nedir bilmiyorum da amanın Leyla Leyla Suçum, Suçum. nedir bilmiyorum da amanın Neyse söyle yarimde söyle yarim söyle. Neyse söyle yarimde söyle yarim söyle. Buradan da selam olsun Neşet Artaş hocamıza. Evet onu da almış olalım. Uzun ömürler diliyoruz kendisine. Halen çok güzel şeyler yazıp üretiyor. Evet Allah uzun ömürler versin evet, gerçekten. E Muhabbetimiz doldu. Ee, çok sevinçliyim o yüzden. İki kere oturma imkanı bulduk. İkisinde de çok güzel... ...muhabbetler Harika. geçirdik. Buradan da selamımızı gönderelim. Ne büyük şans. <gülüyor> evet çok büyük şans. Burada stüdyoda bir arkadaşımız daha var. Emrah Günaydın. Emrah günaydın evet. Evet, da... Siz beraber çalışıyorsunuz sanırım konserlerde. Evet sahne de ha. çok çaldık Emrah'la. Emrah da biraz kendinden bahsetse konservatuvar mezunusun herhalde. Ben de konservatuvar mezunuyum. İşte Cengiz abinin geçtiği yoldan gidiyorum ben de. Dilemci. TRT'de de aynı zamanda görev yapıyorsun TRT'de herhalde. TRT'de birlikte görev yapıyoruz. Aa, çok birlikte. güzel. Beraber. Çok teşekkür ederiz sana da. Çok geçti. Ben çok severek geldim. Çok memnun oldum. Ben kendi adıma söyleyeyim. İhya oldum yani. Keşke program bir yani değil. Şey iki saat şey olsaydı. Ben... Biz Açık Radyo'da çok seviyoruz. Patronu olmadığı için seviyoruz. <gülüyor> biz de sizleri çok seviyoruz. Bir de benim bunu dile getirmek istiyorum özellikle. Merak ettiğim bir şey vardı. Size sordum cevabını aldım gerçi ama dinleyicilerin de bilmesini istiyorum. Sella Bağcan'ın Koçero isimli albümünde bir türkü var. Canımı Yakanlar Baktı Duman'a diye. E, Sivas'taki o talihsiz olaydan sonra yakılmış. Ve albümde ben söz müzik Cengiz Özkan yazdığını gördüğümde... ...acaba dedim isim benzerliği mi yoksa Cengiz Özkan mı? Bizim Cengiz Özkan mı diyeceğim şimdi biraz. <gülüyor> Eyvallah sağ ol. Tabii ki <gülüyor> sizin Cengiz Özkan. Düşündüm ve sizden cevabını aldım bugün. Sizin türkünüz... Tabi orada çok trajik bir olay tabi o, e, o hiçbir zaman kapanmayacak bir Maalesef. yara olarak duruyor zaten. E, orada tabi ölen insanlardan arkadaşlarımız vardı onlarla e, okuduğumuz insanlar vardı şairlerimiz vardı aydınlarımız evet. vardı e, işte biz de öyle bir şey yazdık işte. Çok güzel. Yani, ya Ben bu yarayı tekrar Deşmek istemezdim evet. ama e, Bunun dinleyicilerin bilmesinin Önemli olduğunu evet. düşündüğüm için dile getirmek istedim ya Çünkü ben e, Çok merak etmiştim e, Bir de e, sizin albümlerinizde Söz ve müziğini yazdığınız türküler Yoktu o yüzden de bir Hoşuma gitti e, O zaman istedim. biz size şöyle bir sürpriz yapalım Şeyi çalabiliriz değil mi Sevdalıyı çalabilir miyiz Çalarız oh, sürpriz. E, çok güzel. Bunu da Şöyle söyleyeyim. E, Mahir Günşray e, tiyatrocu abimiz. E, o bana dedi ki Garcia Lorca sıra gecesi yapacağız dedi. <gülüyor> Atatürk Kültür Merkezi'nde. Sen de dedi bağlamayla bir şey çalar mısın Garcia Lorca destesi? Ben de Garcia Lorca yani çok böyle e, okumamıştım. Gittim kitaplarını aldım. Baktım bana çok benziyor böyle pesimist, kötümser bir adam. <gülüyor> ölümden başka bir şey konuşuyor. Hüzünlü bir adam. Onun bir şiirini e, böyle naçizane ilk defa bir radyoda çalalım Oo. size olsun o da. Çok makbule Bizim geçer. Sevdalı, küçük sevdalı diye bir şiirini beslemiştim. Çalalım onu size. Her Sokaldığı hiç dolanma, kalsın orada bütün hava sevdalı. Güzel bir sürpriz oldu. Çok Anladım. teşekkürler. Aslında sorulacak ve konuşulacak çok şey var. Ama eğer yorulmadıysanız buraya davet etmişken sizi türküler dinleyelim istiyorum ben. Tabii. Şimdi de bir <gülüyor> ne çalalım size? <gülüyor> bir tane değiş çalalım o zaman. Evet değiş, değiş eksik olmasın. <gülüyor> evet bu da... Sivas, 93'te getirdiğimiz orisa karsı ustattan <gülüyor> onu da yad etmiş oluruz evet. böylece. Düşme bir zalma göz göre göre, sen insan olunsun, kör olamasın, nedet sevdim. Düşme bir zalma göz göre göre, sen insan olunsun, kör olamasın, nedet sev. Allah reylenir gönül dağında aşk ateşi yamar oldu barında yanlış yüreğime kar olamasın medetsen ateşi. Yanar oldu bağrımda Yanmış yüreğime kar olamazsın Lennet Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. da böylece anmış olduk. Evet. Birçok harika türküsü var. Bu da onlardan biriydi. Sizin aslında konuştuk dışarıda çok kısa da olsa Aradan geçen zamandan sonra tabii insan yerinde durmuyor, gelişiyor, yeni şeyler öğreniyor. Dönüp baktığınızda pek e, önemsemediğinizi söylediniz daha doğrusu ama ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yüksek lisans tezi de yaptınız. Ben dinleyiciler bu yönünüzü de öğrensin istiyorum. Çünkü ben öğrendim ve öğrendiğimde hem şaşırdım hem ilgimi çekti. Tez konunuz ne üzerineydi? Ve o konudan da biraz bize bahsedebilir misiniz acaba? Divri yöresine ait böyle bir e, istatistik gibi bir şeydi aslında. Çok da ciddiye alınacak bir şey değildi. Ben sana da söyledim onu. O, o zamanki kafamızla yaptığımız bir şeydi ama tabii oranın müzikal kimliğiyle ilgili e, çeşitli Divri'yi dediniz değil mi? Oraya? Evet. Ha, ee, yani bilimsel bir çalışma tabii ama e, o gün benim kafamla yapılmış olan şu anda işte yapam yapmayacağım bir şey aslında. <gülüyor> Çok önemli bir şey değil yani. Ama çalışmıştık o dönem akademisyen hoca belki de sizin işte onların bizi tabii yönlendirmesinin de biraz etkisi evet. vardı. Öyle bir şey yapmış olduk. Bu yani. aradan uzun zaman geçince insan tabii e, gelişiyor, yeni şeyler tabii, öğreniyor. Tabii. Muhakkak yaptığınızda onun bir değeri vardır. Vardı. Şimdi, şimdi baktığınızda böyle söylüyorsunuz. Biz de söylüyorsunuz. şunu anlamış olduk ki yazılı hiçbir şey bırakılmamış bize. O yüzden yazmak lazım. Evet. E, mutlaka yazmak lazım. Var mı peki sizin böyle bir projeniz? Mesela Sivas Müziği ile ilgili ya da başka Yok, bir konu Yok yani ben ilgili. şimdi o tür şeyler de değil de ben akademisyenlik tarafını bitirdim. Çünkü bize dediler ki siz İngilizce öğreneceksiniz. Ben de dedim ki hayır ben saz çalmayı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bıraktım orada o işi. Yani onunla akademisyen arkadaşlarımız e, ilgilenebilirler ama ben müzik yapmak istiyorum daha çok. Yani... Kendi müziğimi yapmak istiyorum daha doğrusu. Bir şeyler yazıp Hı -hı. tanıklık etmek. En azından kendime yeni tanıklık besteler, etmek. Yeni besteler, yeni sözler adına. gibi. Tabii yeni besteler, yeni sözler. Çünkü e, sonuçta e, dünyada işte ülkemizde bir sürü şey yaşanıyor. Onlara tanıklık etmek adına da bir şeyler yazıp bırakmak gerektiğine inanıyorum. Evet. O yüzden daha çok o tarafımla şimdi aslında uğraşıyorum. Biraz zorluyorum kendimi tabii. Yani biz yakın zamanlarda bir sürpriz daha bekleyebiliriz o zaman yani, albüm olarak. Tabii ya yani bu sanatçıların hayatında olabilir böyle şeyler. Yani neden olmasın ben de işte biliyorsunuz Elif albümünü yaptık. Yani şimdi bazı dinleyiciler bize şey bana şey dediler ya bunu yapma bak Aşık Aa. Veysel dinleyicileri sana kızar. <gülüyor> ya niye kızsın aşk Aşık Veysel dinleyicileri? Ben yani dinleyici böyle şey olarak... olarak. Müzik müziktir iki ayrılır. İyi müzik vardır kötü müzik vardır yani. O yüzden böyle mutasip düşünen e, müzikseverlerden korkmuyorum açıkçası. Va, yani çok ben iyi hoşuma yapıyorsunuz bence. hoşuma gidene yapıyorum zaten. Yani işin aslında bu gibi e, tabii, zaten aslında. yani gönlünüzden geçeni yaptıysanız zaten doğru yapmışsınız. Ya ben açıkçası bir dinleyici olarak yani, yani, öbür yani, türlü samimiyeti yakalayamazsınız. Öyle yani ve e, o getirilen eleştiriye pek katılmıyorum açıkçası. Yani, i̇şte işte yani. ama bu bir şey oluyor böyle kırılanlar dahi oluyor yani diyor ki sen niye ya <gülüyor> Öyle şeyler olabiliyor demek istiyorum. Zor yani, bir tabii zor yol, tabii. yani değil. Bu arada arkadaşlarım bir sürpriz dinleteceklerini söylediler <gülüyor> tamam. bize. Ben de hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. Sürprizi şimdi ben dinleyelim de dinleyelim bakalım. Dinleyelim evet. Bozlak bir feryattır efendim. Bozlak bir bağırtıdır. Yani yüreğini dışarıya atmaktır yani bu bozlağın e, anlamı budur yani içinden geldiği gibi e, bağırır, içinden geldiği gibi söyler. Ölçüsüzdür. içinden geldiği gibi söylenen bir şeydir bozluk, bir havadır yani. Ölçüsü yoktur. Efendim aşk dokunsa da e, yıpratmaz, incitmez aşk uyarıcıdır. E, İnsanın yüreği uyandığında insan kendine gelir. Ben bu çerçevede söylemeyi daha uygun buluyorum. Acı da söylense aşkınan söylendiğinde dokunmaz, hissettirir. Onun söyleyemediklerini söylemeye çalışacağım efendim. Söyleyeceksiz çok ama sarf edecek yer yok derdi bana söylemişti bunu. Ama şükür zamanımızda babamın söyleyemediklerini ben söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu gene aşk ile efendim duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer içesinmez. E, aşk ile, duygu ile insanlarımıza el etmeye çalışıyorum. Saygım e, çerçevesi içinde. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkürler. <gülüyor> Çok sağ olun. Bana şeyi hatırlattı. Aşk imiş alemde her ne var ise. ilim ise kıyılık halimiş ancak. Peytin'i <gülüyor> hatırlattı. Evet. Gerçekten aşkla yapılan her iş bir yerlere varıyor gibi geliyor bana da. Tabii ki. Ki burada bahsedilen aşk aslında zaten çıkarsın. hani aşk deyince günümüzde artık maalesef çok dar kapsamlı bir şey anlaşılıyor. Daha ziyade mesela cinsellikten ayrı da düşünülemiyor. Ama bu aşk çok farklı bir aşk. Siz de iyi bilirsiniz. Bu da hüzün gibi aslında varlığı anlamanın başka bir yolu gibi aşk. Evet. Ve o, ben mesela sizin yaptığınız müzikte o aşkı da hissedebiliyorum. O yüzden zaten bende bir yerlere çok dokunuyor. Aslında teşekkürü biz borçluyuz çünkü... Günümüzde maalesef 3-5 kişi var bu işi iyi yapan. Siz de bunlardan birisiniz. Sanırım bizim süremiz dolmak üzere. Devam edelim mi? Ha iyi. Çok teşekkürler. Sanırım bize ekstra süre tamam. tanıdılar. Tamam. Ee, sırada başka bir türkü var herhalde. <gülüyor> bu hangi yöreden hocam? Bunu Amasya yöresine ait bir... Aşka yeni düşmüş. Gülis'in yazdığı bir şey ki herhalde böyle yazmış. Pencerede perde ben demiş. Perde olmuş pencere. Asıl kalmış pencerede. bekliyor. Yeni düştüm derde ben. Yardan evvel ölürsem nasıl yatan yerde ben. Bakın halk neler yazmış. Evet. Ne evet. kadar naif bir aşk anlatırdı. Pencerede perde ben çok güzel gerçekten. Pencerede yani. perde ben. Perde olmuş vatandaş. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ne güzel şeyler bırakmışlar bizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yardan evvel ölürsen baygın habiden nasıl yatan yerde be? Haydi de haydi tellerimi bir azıcık da elini. Asker oldum Giydim Baygın Hamiden Kaderine Sağ ol Asker oldum Azıcık da beğenilme, asker oldum gidiyorum baygın habit kaderine sayıl ve asker oldum. Evet. albümde de vardı. Son albümde. Çok harika. Evet. Ben sizi çok fazla yormaktan Eşen da çekiniyorum açıkçası. Eğer sizde uygun görürseniz sizin albümlerinizden bir parça dinleyelim istiyorum. Böyle bir imkan var herhalde. Ondan önce ben telefon numaralarını da hatırlatmak istiyorum. Destek olmak isteyen dinleyiciler 0212 343 41 41 numaralı telefondan ulaşabilirler bize. Ya da Açıkradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesini tıklayarak destek olabilirler. Ben Ah İstanbul isimli albümden bir türkü dinleyelim istedim hocam. Uygun olabilir mi? Hasan Durak'tan derlenen Malatya türküsü. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Mümkün mü arkadaşlar? Tamam. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden neyden gecemden Şavkı vurur pencereden bacadan, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Ukusuz mu kaldın dünkü gecede Neyden neyden gecede Uyan uyan yarsinene sar beni Dağlar kışmış yolcum üşümüş Nasıl eden ben Uyan uyan yarsinene sar beni. Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ver. Ne dağ başından aşırdın beni neydem neydem yar beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışılmış yolcum üşürmüş. Nasıl edemem Madem soysuz göğün bende yok Neydem neydem Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışımış yolcu üşümüş perişanım Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar karanır açma yarama Nasıl edem ben? çağdan gelir eli boş değil neyden neyden boş değil söylerim söylerim gönlüm hoş değil dağlar kuşmuş yolcumuşmuş nasıl eden bir güzeli bir çirkine vermiş Neyden, neyden vermiş Baş yastığı kendisine eş değil Dağlar kışmış, Nasıl eden mi? kendisine eş karamı, açma yaramı her evet Cengiz Özkan'ın Ah İstanbul isimli albümünden bir Malatya türküsü derledik. Hasan Durak'tan alınmış. Hı hı. Bu türküden sonra aslında ben bir şey daha dile getirmek istiyorum. Bir dinleyici olarak tabii ki konuşuyorum. Yoksa bu işin profesyoneli değilim. Bizim halk müziğimizde sanki bireysel yan ağır basıyormuş gibi... Ama bu bireysellik diğerlerini de dışlamayan bir bireysellik. Yani böyle sade ve tek bir bağlamayla icra edilen türküler sanki bana daha çok dokunuyor ve daha çok ulaşıyor gibi geliyor bana. Örneğin bu türkü birçok kişi tarafından icra edildi ama bu icrası kadar örneğin beni etkileyen olmadı. Yani sizin de tercihiniz bu yönde gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum acaba hocam? Tabii şimdi günümüz teknolojisi çok ilerlediği için üst üste kayıtlar yapabiliyorsunuz. Yani işte birinin bir ay önce çaldığı bir parçaya siz bir ay sonra gelip çalıyorsunuz. <gülüyor> şimdi tabii burada örtüşmeyen şeyler oluyor. Zaman bir kere örtüşmüyor. Yani aynı anda tınlamamız gerekiyorsa aynı anda tınlayacağız. Aynı şarkıyı çalıyorsak aynı şeyleri hissetmemiz gerekir. Biraz tabii duygu bölünmeleri oluyor tabii orada. Tabii tek Başına çalıp söylediğiniz zaman ya da çok iyi anlaştığınız biriyle çalıp söylediğiniz zaman farklı duyulacaktır. Hı. Mutlaka öyledir. Stüdyo kayıtları üst üste bindirilince e, o hissi veremiyor tabii yani. yani. Bu tür şeylerde biraz zor oluyor tabii. Metronom kullanılması özellikle mesela. Çünkü bazı yerde siz asma, çekme ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. İşte Velveleli okumak istiyorsunuz. Yavaş istiyorsan. okumak istiyorsunuz orayı. Hızlı geçmek istiyorsunuz. Hı. Ama o metronom makineleşmeyi getiriyor. Halk ee, Müziği'nin doğasına da, da aykırı da. olduğunu söyleyebiliriz aslında. Tabii. Bunu, değil mi? tabii. O yüzden yani e, bu gibi icralar demek ki benim gibi dinleyicileri bu yüzden neden daha <gülüyor> <işte>. Evet. Yani <gülüyor> biraz serbestliyet var o konuda. E, i̇şte kişinin yorumuna bırakılıyor. Bireysel olduğu kesin zaten. <gülüyor> Bir de bu türkü çalarken <gülüyor> stüdyoda tel kopmuş herhalde. Ben size sordum banteli kullanmadınız. Ha, kullanmadım. Falan. İki tane vardı altta. Biri de koptu. Öyle <gülüyor> çalmıştım hatta. Öyle tek telli gitti. <gülüyor> İyi olmuştum. Şimdi bir türkü daha dinlenir mi <gülüyor> sizden? Evet şimdi de Yine yeşillendi germir bağları. Kayseri türküsü. Hı -hı. Ahmet Gazi Ayhan'dan olan. onu da yad edelim. O malum yer mi Saçını boynuma, amama dolar avlar Görseler yavrimi yanıma gün baş Seni gelecek ya, bir yanımda boş koy. Çok harika. Çok lafa takıldık. Orayı biraz Hiç öne hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Bu Bazen da Kayseri tavrıyla olabilir. icra edilen evet, bir tür, değil mi? Kıstırma Çünkü... falan. Ki o o tavır da günümüzde pek artık icra edilmiyor. Ben rastlamıyorum yani albümlerde icra edenlere pek. Birkaç tane sadece. Yani bilinmedi, Bayağı daha az bilindiği için daha doğrusu ya da o tat alınamadığı için olabilir. İşte seninle konuştuk ya yemeklere benziyor. Hani diyorsun ki bak ben bu yemekten yedim sen de bir al. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben yemem. İyi hey, tamam, ye. <gülüyor> ne yapalım? Yani? Bugün biz iyi bir ziyafet çektik. Harika yani <gülüyor> oldu. Ee, evet, saate bakıyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de gayet memnunuz hayatımızdan yani sağ olun. Ben kendi adıma eşya oldum yani. Eyvallah. Bu süreyi de iyi kullanalım istiyorum. Sizi buraya konuk etmişken son bir türkü daha dinleyelim. Tamam. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Ee, bu da Aşık Veysel'in söylediği bir türküydü. Ee, kekliydim vurdular. Kanadımı kırdılar. Evet. Kekliydim buldular, kanadımı kırdılar. Daha ben neydim ki annemden ayırdılar. Gel gel yanıma keklik, kastın canıma keklik. Al kınalı parmakları batır kanıma keklik. Gel gel yar maketlik Kastın can maketlik Malkım, al parmakları Batır kar maketlik Keklik kumda ışınır. Deşinir de deşinir Benim sevdiğim güzel Nerelerde düşünük. Gel gel yanma keklik Kastın canma Alkın al parmakların Batır kanma keklik Gel gel yanma keklik kast. Çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için de Bizi çok teşekkürler. Ettiniz. Hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum hem Açık Radyo adına çok teşekkür ediyorum. Emrah senin de ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. <gülüyor> Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şey, e, olabildiğince uzun e, süre açık, radyonun açık kalmasını diliyorum. Açık. Çok teşekkürler. Biz de onu diliyoruz. Açıkça söylüyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Emrah? Senin hocanın sözün 94.9 değil mi? Evet. Tamam. <gülüyor> Ayrılmayalım diyoruz Açık Çok, teşekkürler. Çok, yani. Çok teşekkürler. Çok <gülüyor> teşekkürler. Ben e, telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer destek olmak isteyen dinleyiciler varsa e, 0212 343 41 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Ya da internet üzerinden destek olmak isterseniz açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak ...bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlarım bir yarım saat daha verdiler bize. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Hatta saat beşe geliyor. İyi akşamlar. Kaldırsam perdeyi döksem suç. Kaldırsam perdeyi döksem suçunu Acep bu işime ne dersin dünya Fıskı fesat kablamıştır içini Bu çirkin huylar ne dersin dünya. Kıskı fesatı kablamıştır içi Bu çirkin huylarını dersin dünya Bu çirkin huylarını dersin Zenginlerin çarxın Çevirdin Nice zenginlerin çarxın Çevirdin Nice kahramanı Deptin devirdin Bunca fakirleri kastın Kavurdu Herkese bir türlü kadersin dünya Bunca fakirleri kastım kavurdu Herkese bir türlü kadersin dünya. Herkese bir türlü kader sindir. Veysel'i düşürdün ne haldan hala Veysel'i düşürdün ne haldan hala Kimini garg yeşil Zaman gelir sende eren zavallar Bir gün tepetakla gidersin dünya Zaman gelir sende eren zavallar Bir gün tepetakla gidersin dünya gün tepe gidersin